Uygar Özesmi ve Büşra Yarın sunduğu gezegenin geleceği programını sunar. Merhaba. Orman Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre Türkiye'de 2012 yılında 2021'in sonuna kadarki dönemi kapsayan son 10 yılda toplam 27.150 orman yangını çıktı. Bu yangınlarda 226.845 hektar alan zarar gördü. Son 10 yıllık dönemde yani 2012 ile 2021 arasında en yüksek yangın sayısı 3755 ile 2013'te meydana geldi. En düşük yangın sayısı ise 2149'da 2014'te görüldü. Anadolu Ajansı muhabiri Ayşe Erkeç'in haberine göre yangın sayısı bakımından son 10 yılın en yükseği olmamasına karşın 2021'de zarar gören alan miktarı önceki 9 yılın toplamından daha yüksek oldu. 2021 öncesinde 9 yılda zarar gören alan miktarı 87.342 hektardı. Türkiye'de geçtiğimiz yıl çıkan 2793 orman yangınında ise 139.503 hektar alan zarar gördü. Buna karşı son 10 yılda yangın kaynaklı ormanlık alan kaybının %61'i geçen yılki yangınlarda gerçekleşti. Orman varlığının büyük bölümünü oluşturan ve çabuk tutuşan kızılçam ormanlarının yangından korunması için yangına dayanıklı ağaç şeritleriyle kuşatılması ve orman idaresinin teknik donanım kadar hızlı müdahale kabiliyetinin de edilmesi gerekiyor ve tabii ki hepimizin iklim değişikliğiyle mücadele etmesi gerekiyor. Balıkesir Üniversitesi'nden Profesör Doktor Abdullah Soykan İsa Cüreval ve Uzman Furkan İnan. Ardahan Üniversitesi'nden ise doçent doktor Serkan Kükrer ve doktor öğretim üyesi Dilek Aykır. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nden ise araştırma görevlisi doktor Şakir Fural. Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden de öğretim üyesi doçent doktor Hilal Aydın'dan oluşan bir araştırma ekibi. Erdek ve Bandırma körfezlerinde deniz dibinden toplam 69 sedimen ve karot örneği aldı. Sonra da bunları laboratuvarda inceledi. Müsilaj sorununun çözümüne katkı sağlama amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada müsilaja neden olan mikroskopik alg türlerinin çoğalma dinamiklerini deniz dibindeki çökerlerden takip edilerek güncel ve tarihsel kayıtlar çıkaran ekip ilginç sonuçlara ulaştı. Raporda coğrafi bilgi sistemleriyle hazırlanan arazi kullanım haritaları ve arazi çalışmalarıyla yapılan kaynak değerlendirmesinde Erdek körfezinin çevresinde başta tarım, sonra sanayi ve yerleşme alanları olmak üzere antropojenik aktivitenin yani insan faaliyetlerinin yoğunlaştığı tespit edildi. Ve coğrafi bilgi sistemlerine verili mekansal analiz ve çok değişkenli istatistik sonuçlar Erdek körfezindeki azot, fosfor ve potansiyel toksik element kaynağının körfez çevresi ve gönen çayı havzasında devam eden antropojenik faaliyetler yani insan etkinlikleri olduğunu gösterdi. BBC'den Ayşe Sayın'ın haberine göre Adalet ve Kalkınma Partisi Marmara Denizi'ndeki kirlilik ve müsilaj sorunuyla mücadele için yasal düzenleme hazırlığında çalışmalara başladı ve Marmara Havzası'nda bulunan belediyelere ileri biyolojik atık su arıtma tesisi kurma zorunluluğu getirmesi planlanıyor. Belediyenin belirlenen süreçler içinde bu tesisleri kuramayacağını bildirmesi halinde Çevre Şehircik ve İklim Değişikliği bakanlığı bunu yapacak. Bakanlıkla Marmara Belediyeler Birliği tarafından hazırlanan Marmara Denizi Eylem Planı ve raporunu geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunan Müsilaj Araştırma Komisyonu'nun önerileri doğrultusunda Marmara'daki deniz kirliliği ve müsilaj sorunuyla mücadele için bu çalışma Başlatıldı güzel elbette bunu yapalım ama bir yandan da tarım arazilerindeki kullanılan sentetik gübrelerinde azot ve fosforlu gübrelerinde azaltılması hatta ortadan kaldırılması gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar yani DKMP Genel Müdürlüğü Ulusal Halkalama Programı kapsamında gerçekleşen ilkbahar dönemi halkalama çalışmalarında Türkiye için yeni bir kuş türü halkalandı. Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü Koordinasyonu'nda Kuzey Doğa Derneği'nin yürütücülüğünde Iğdır Koç Utah Üniversiteleri ortaklığıyla halkalama çalışmaları sürdüren Aras Nehri Kuş Cenneti Araştırma ve Eğitim Merkezi görevlileri Kara Başlı Çulha Kuşunu Türkiye'de ilk kez kaydetti. Aras Nehri Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde halkalanan kuş, Dünya Kuş Gözlem Veri Tabanı'nda 1 milyardan fazla kaydı var. Kayıt var. Ancak bunların sadece 46'sı, bu kuşa ait yani Karabaş Çukla Kuşu'na ait çok nadir bir gözlem. Kuzey Doğa Derneği Bilim Koordinatörü Uzman Biyolog Emrah Çoban Aras Nehri Kuş ve Araştırma Eğitim Merkezi'ndeki Halkalama İstasyonu'nda 6 Nisan'da bu çok ender türü yakaladıklarını ve Türkiye için ilk kayıt olduğunu vurguladı. Programımızın sonunda 27 yıldır bizlerle olan Açık Radyo ile son verelim. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi'nin Amacı kurucuların ve neredeyse tümü gönüllü olan programcıların kolektif çabasının dinleyicilerin katılımı ile tamamlanması anlamına geliyor. Yani birkaç bin dinleyicinin her yıl tekrarlanan sürekli maddi katkısı ve fikri katılımıyla müşterek bir örnek radyo. Siz de buna katkı vermek isterseniz lütfen istediğiniz programı seçin. Başında sonunda isminiz yer alacak. Açık Radyo program destekçisi olmak için de çok basit açıkradyo.com adresine giriyorsunuz. Destek olun düğmesine tıklıyorsunuz. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.